Oyun İçinde Oyun Zeka ve Şans Oyunları Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Barsbey ve Cem Duran. Merhabalar Açık Radyo'da Oyun İçinde Oyun programı ile tekrar birlikteyiz. Bu hafta konumuz FRP Fantasy Role Playing Oyunları. Ertuğrul Süngü konuğumuz bugün. Hoş geldin Ertuğrul. Merhabalar hoş bulduk. Ertuğrul Level dergisine yazarlık yapıyor. Bir oyun tutkunu. ...FRP oyunları, bilgisayar oyunları, geniş bir ilgi alanı var. Almanya Münster Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuş. E şimdi Haliç Üniversitesi'nde Amerikan Kültür ve Edebiyatı okuyor. Bilim, kurgu ve e, edebiyat alanında oldukça ilgili. Ve aynı zamanda üniversitelerin bilim, kurgu ve fantastik edebiyat kulüplerinde... E, ...çalışmalarını sürdüyor ve FRP oyunlarına katılmaya devam ediyor. E, daha önce İstanbul'da FRP'de önemli yeri olan Sihir Kafes Kent gibi... FNP mekanlarında ve gruplarında bulunmuş birisine. Ertuğrul bugün senden hızlıca FNP'yi öğrenmeye çalışacağız. Derin bir konu, zaman az. FNP nedir, nasıl başlayabiliriz? FNP nedir, nasıl başlayabiliriz? Öncelikle temellerde yapmamız gereken şey bolca kitap okumak aslında. Her şey kitaba dayanıyor. Yeterince kitap okuduktan sonra FNP hakkında ilk bilgilerimize kavuşuyoruz. Ne o... kadar mesela, kaç kitap? Yani kaç kitap? olmasını şöyle değerlendiriyoruz, şöyle değerlendiriyoruz. Farklı farklı dünyalar var. Biliyorsunuz en çok bilineni zaten yüzüklerin efendisi. Yüzüklerin efendisi şu anda bu konuda hem edebi olarak hem de fantastik edebiyat olarak çok önemli bir yer teşkil ediyor. Onlarla şu anda günümüzde popüler edebiyat diye adlandırdığımız, popüler fantastik edebiyat diye adlandırmış eizaramız şey serisi Türkçe'ye çevrildi. Gene unutulmuş diyarlar, Revenant olsun gibi seriler var. Bu her seri farklı bir dünyayı baz alıyor ve önemli ilk olarak bence bunlardan bir tanesi Yeltenerek. O dünyayı tanıyarak, o dünyanın mitolojisini tanıyarak bir başlangıcı yapıyoruz. Ondan sonra FRP nasıl başlıyoruz kısmının dediğim gibi aslında yegane başlangıç sebebi bu olmalı. Hı -hı. Kitap okumak. Kitap Edebiyat okumak. zemininde yükseliyor. Evet kesinlikle öyle olmalı. Zaten öbür türlü açıkçası çok normal bir oyundan farklı bir yere gidemez. Hı hı. Peki FRP'nin açılımı ne? Ben biraz önce söyledim ama nasıl tanımlayabiliriz? Ya FRP e, Fantastic Role Playing Game yani fantastik rol yapma oyunları diye Türkçe çevirebiliriz basitçe. E, şöyle bir durum var. Biz şu anda masa üstü oyundan bahsediyoruz yani table top masa üstünde rol yapma Hı -hı. hayal ederek rol yapma oyundan bahsediyoruz. Gerçek bir, oyun. Gerçek bir oyundan bahsediyoruz olabildiğince ve hani e, dediğim gibi daha önce konuştuğumuz gibi role play game daha çok bilgisayar üzerinde olan şeyleri. RPG diyoruz. Böyle bir karışıklığı evet. ortadan kaldıralım. Bir yandan da Messi Mood ve Online Game'ler var. Onlar da yine bilgisayar üzerinden ama internet üzerinden oynanan bakınız böyle Warcraft gibi oyunlar. Ama biz şu anda yine FRP kısmından bahsediyoruz. Hı hı. Ee, peki şimdi FRP deyince insanların tam olarak ne anlaması gerekiyor? Dinleyicilerimiz arasında bilgisayar oyunları oynamış bir sürü insan vardır mutlaka. Fakat FRP'yi masa üstünde oynayanlar oldukça az. E, kafalarına nasıl bir oyun canlandırmaları gerekiyor? O zaman şöyle bir tablo çizeyim size FRP için. E, FRP dendiği zaman aklınıza ilk başta bu oyunu oynatan bir kişi gelmeli. Biz bu kişiye DM ya da GM yani oyun zindan efendisi Dungeon Master ya da GM Game Master gibi ibareler kullanıyoruz. Bu kişi teorik olarak bir senaryo yazıyor. E, yazdığı senaryoyu aynı zamanda oynatıyor. Yani yönetmenlik yapıyor ve aynı zamanda oyun içerisindeki farklı karakterleri canlandırıyor. Ee, bu karakter temel aldıktan sonra etrafına oturan diğer oyuncular var. Diğer oyuncular da aynı masada kendi karakterlerini oynatılan oyuna entegre ederek oynuyorlar. Yani bir kişi oyunu anlatıyor, senaryosunu anlatıyor, olanları anlatıyor. Hava durumu, etraf, nasıl bir yerdeler, neler oluyor, nasıl bir gündelik hayatın içerisindeler. Ve oyuncular... Karakterlerini canlandırıyorlar ve bütün bunları masanın başına konuşarak yapıyorlar. Peki oyunun nesneleri nelerdir? Ee, bir harita üzerinde mi oynanıyor? var mı? Ee, şöyle, eğer bir dünyaya bağlı kalınırsa bu demin saydığımız işte eczaramızı unutmuşcular. Yani bu noktada bir dünya bağlı kalınırsa pek de bu dünyaların hali hazırda üretilmiş kendi haritaları var ee, ve bu haritaya bağlı kalarak haritaların bölgelerine bağlı kalarak yine kitap okuduktan sonra bolca kitap okuduktan sonra ...bölge hakkında daha çok bilgi edinerek tabii ki de oraya bağlı kalınak oynayabilirler. Um, e, oyuncuların amacı e, içinde söyleyebiliriz. Oyunlar oyuncuların amacı genel olarak dediğimiz gibi DM karakterin yazdığı senaryoya bağlı kalmak birazcık ama sonuçta bütün oyuncuların illaki kendi bir alignment'ları dediğimiz bir hal ve hareket tavırları vardır. Mesela. hal ve gidişat. E hal ve gidişat. <gülüyor> evet yani şöyle bir hile durumu yoktur. Yani e, DM bir oyun yazdı ve biz oyuna bağlı kalmayız. Zaten bu kötü bir FRP oynuyoruz biz buna. Çok açmak gerekirse çok derinler derin mevzu ama onun haricinde bütün oyuncular aslında kendi yapacakları işlerle meşguldürler yani gündelik hayatımız olduğu gibi yani zaten tiyatral bir şeyden bahsediyoruz yani sen bir karaktersin ve o karakteri canlandırıyorsun ama bir DM'in yarattığı dünyada canlandırıyorsun bu karakteri. Ee, o zaman oyunun amacını başka bir karaktere bürünmek olarak da tanımlayabilir miyiz? Yani oyunun sonucundan ziyade oyun boyunca başka bir karaktere bürüneceğim. Evet kesinlikle böyle. Peki bir sonuca varılabiliyor mu genelde yoksa oyundan oyuna değişiyor mu? Yani oyundan oyuna değişiyor tabii ki de yazılan senaryoyla doğru orantılı bir hareket. Hı -hı. Yani şimdi campaign dediğimiz çok uzun soluklu oyunlar var. Bunlar geldi insanlar biz oynarken haftada bir kere toplanıp oynuyoruz ya da haftada ikine kadar uygunsak. Bir de convention dediğimiz çok daha kısa... E oyunlar söz konusu. 8 saatlik günübirlik oyunlar. Kısa 8 saat. Yani tabii günübirlik bir <gülüyor> kısa 8 saat. Günübirlik bir oyun oynandığı zaman tabii ki de çok farklı yerlere gidebiliyor ve o bir şekilde oyunun bitmesini isteniyor Peki, ama Peki uzun oyun ne kadar oluyor? Yani uzun oyun yani şu anda çok çok uzun oynanmış oyunlar vardır ben 5 yıllık oyunlar biliyorum yani 5 yıl boyunca o grupta bu güzel bir şey yani sonuçta <gülüyor> işte insanların grupları çok çabuk dağılabiliyorlar iş, güç, hayat. Peki 5 yıl boyunca aynı karakteri oynayınca belki o karakterin özellikleri ne zaman içinde insan bürünüyordur. Ya evet bürünüyordur ama bence 5 yıl çok uzun bir süre ve hani bence sıkılınmalık bir süre olabilir 5 yıl yani. <gülüyor> o kadar da uzun oynayabiliyoruz. Ya, ya uzun. evet haftada bir, bir yıl bence iyi bir süredir. Burada sık sık DM'den bahsettim Dungeon Master Zindan Efendisi diye çevrilmiş Türkçe'ye. Burada çok merkezi ve önemli bir rolü var gibi oyunda. Yani oyunun e, ortamını tamamen tanımlayan ve senaryoyu yazan kişi. Bu e, bir çeşit tanrı aslında oyunda. Ve DM'in e, çok önemli bir fonksiyonu var gibi. Sen daha önce DM'lik yaptın mı? Nasıl bir şey? yani evet, Tanrı olmak. <gülüyor> Estağfurullah. Yani evet öyle. DM karakteri sonuçta oyunu yönlendiren, sonuçta oyunu yöneten, yazan, şekillendiren ve e, oyuncuların sıkılmamasını... Ve bir yandan da kendi eğlencesini de işe payeden karakter. Ve evet ben dediğim gibi başladığım ilk yıllarda, 1-2 yıl boyunca büyük bir ihtimalle oyun oynadım. Ondan sonra ben zaten DM'liğe merak sardım. Hani bazı insanlar oyun oynamayı çok sever, bazı insanlar, insanlar oynatmayı çok sever. Ama genelde herkes oyun oynayabiliyorken herkes oyun oynatamaz gibi bir durum var. Evet. Çünkü çok terleten bir iş. Biz biliyoruz ama oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani benim bir 10 yılım oldu. Ben bir 10 yıldır DM'lik yapıyorum. Hatta yakın çevremdeki insanlar beni oyun oynarken 10 yıldır görmemişlerdir yani. <gülüyor> Ben sürekli evet. yönetiyorum. Peki bu e, diyemin hayal gücüne mi bağlı her şey yoksa diyemin baştan belli bir takım kurallar ve senaryo yazıp tamamen ona bağlı kalmak zorunda mı? ya yani bunun ucu ne kadar açık? Çok böyle havada gibi geliyor. Aa, yine dönüp dolaştığımız yerler bir işin ticari kısmı var. Yani üretilen zorunlu kural sistemleri var. Bir de daha rahat kafayla hareket etme durumu var. Şimdi tabii ki de D&D Dungeons and Dragons bu dünyada şu an dünyada üretilmiş en büyük e, sistemlerden birisi. Sürekli oynanıyor. Her şey onunla bazalıyor. 20'lik zar sistemi kullanan bir kural sistemi. Yani istenildi istenliği takdirde eğer ince her şey temelinden bir öğrenmek istiyorum. Bakalım bu nedir, şu nedir kısmında çok ciddi başlayacaksa eğer tabii ki de bu sistemle bağlı kalmak mantıklı ama diğer tarafta işin havada kalmaması için de e, FRP hayal edin kavramını yaşatan bir olgu ve hani istediğiniz yapabilirsiniz. Önemli olan toplanıp Oyun oynayabilmek, aynı hayal gücünü paylaşabilmek zaten. Evet. E, peki diyeme itirazlar oluyor mu bu gibi oyunlarda? E, mızıkçılık yapan. <gülüyor> evet mızıkçılık çünkü e, kuralların net olmadığı oyunlarda mesela sokak oyunlarında da çok yaygındır. Kurallar net olarak kağıda yazıldığında mızıkçılığa pek yer kalmaz. Ya Evet bu şimdi şöyle başlangıç seviyesindeki oyuncular için özellikle geçerli bir konu. Eğer bir insan FRP'ye yeni başlıyorsa inanılmaz derecede mızıkçılık yapacaktır. Hem de inanılmaz derecede. <gülüyor> eminim bunda. Evet çok eminim çok başımıza geldi. Bu aynı zamanda kötü... İsimlerini verebilir <gülüyor> <gülüyor> Vardı bizim bir tane Levent <gülüyor> ee, Şöyle yani nasıl anlatayım? Olmaması lazım aslında. Evet şimdi kural sistemi kullanmak zorundayız. Ama bu insanların kural sistemine empoze etmek zorundayız. Aslında teorik olarak dediğiniz şeyde haklısınız. Ama aynı zamanda bir noktadan sonra da zaten oyun oynadığımız insanların hepsi FRP olgusunun ne olduğunu az çok bildikten sonra bir itiraz gelmemeye başlıyor. Keza zaten ortak verilen karar diyemin oyun diyemin oyunudur. Sen oyuna zaten girdiysen hı hı. paşa paşa oynayacaksın. Zaten sıkıldıysan da oyun bittikten sonra Gidersin aslında. Teori bu. Evet. DM'e güvenme söz konusu o zaman Oyuncular tarafından. Evet kesinlikle, kesinlikle. Mesela tabii ki de her DM'in oyunu oynanmaz yani. Evet. Zaten... DM bir adalet dağıtıcı Gibi düşünülebilir mi peki bu anlamda? Evet yani DM'in olabildiğince her şeye hakim Olması lazım. Oynattığı sistem hakkında İşte dediğim gibi şey atıyorum. Ben Ejda Muzağı okuyorum Oynatıyorum ve ben Ejda Muzağı'na çok çok çok Hakimim ve hani karşımdaki Adam beni öyle bir bilmeli ki Bu adama Ejda Muzağı hakkında hiçbir şey Söyleyemem. Sadece sorabilirim diyebilmeli yani. Evet. Böyle bir durumda O zaman da tartışma olmuyor diyorsun. O zaman da tartışma olmuyor zaten. Sanırım bu FRP oyuncuları arasında bir ortak bir elektrik oluşmaya başlıyor zamanla. Oynadıkça ya da okudukça belli bir e, ...iletişim dili oluşuyor. Böyle bir şey var mı? Evet yani var. Gündelik hayatta da yansıyor mu ya? Evet evet var. Yani şu anda aslında Masih Mutuper Online oyunların özellikle World of Warcraft gibi EverQuest gibi oyunların e, gündeme getirdiği bu nerd lisanı aslında biz yıllar önce e, FLP camiası olarak kullanıyorduk. ya. Yani iş de, lisanı dedin. Ne dedin yani bunu lafın geç söyledim. Yani <gülüyor> çok daha farklı bir şekilde kelimeleri kullanmak. Çok daha <gülüyor> İngilizce bazı ki bence hoş değil ama gene de eğlenceli. Kullanmak. Kendi jargonunu olur. Kendi jargonu demek e, çok daha basit olacaktır. Ee, peki bu Karakterlere bürünmeden bahsettik. Ee, ben de bu Massive Multiplayer oyunlarla ilgili bir yazı okurken orada oyuncuların %57'sinin karşı cins karakteri seçtiğini <gülüyor> e, okudum. Ee, masaüstü oyunlarda da böyle bir durum oluyor mu? Ya aslında hayır olmuyor ya. Genelde çünkü <gülüyor> şimdi çok farklı. Massive Multiplayer Online'da zaten karakterini açıyorsun, görünüşünü seçiyorsun. Evet bir dişi ya da bir erkek yani bu kadar ve onu hani... Onunla iletişimin sırtından görüyorsun sadece karakteri yani bu kadar. Ama FRP oynarken hani bence eğer benim masamdaki bir erkek oyuncu bir bayan karakter oynuyorsa ses tonunu bile düzeltmeli yani. Çünkü <gülüyor> bir bayanla oynuyor olmam lazım ve hani bir, bu sefer işini cidden işte, bu boyutu olabildiğince tiyatral boyutu olayım. Hani, e, birazcık farklı. Hı hı. Belki o zaman oyunlardaki karakterler oyun içinde e, iletişimde bulundukça... ...birbirlerine e, ters de düşüyorlar bu, bu gerçek hayata da yansıyordur. Ya gerçek hayata tabii ki çok yansımıyor hepimiz. Hani Ferepe Oynay'ın canına küçük bir komünite olduğu için artık, artık büyüyor şu anda. Giderek genişleyen bir kitle hesabı yine eskilerde olduğu gibi. Yok, gerçek hayata çok ters düşmüyorlar. Ama tabii herkesin farklı fikri Sen var. Sen beni oyunda öldürdün. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bakarsanız benim oyunlarından sağ çıkan çok az insan vardır ya. <gülüyor> Peki bu e, Ferepe daha ziyadesiyle mitolojik e, dünyada geçen... Atmosferine girmek biraz zor olabilir gibi geliyor bana. Gerçi sen çok ciddi bir okuma arka planından bahsettin ama yine de o atmosfere girebilmeyi kolaylaştırmak için müziği biraz kapatıp mumları yakıp falan bunun gibi bir takım <gülüyor> ya da müzik takvisi de bir şeyler yapıyor musunuz etrafını? Ya, e, müzik takvisi, kıyafetler olabilir. Ya kıyafet, bu bambaşka bir konuyu açar. Bu live live kısmını açıyor. Oyun <gülüyor> evet. olayı live kısmı var. Ee, ama ya mumlar yakmak değil. Ben hiç o kadar o noktaya kadar Ama müzik her zaman dostumuz. Yani sonuçta atmo olan atmosferi vermek için her zaman müziği kullanıyoruz olabildiğince. Peki o zaman biz de şimdi müziği kullanalım. <gülüyor> tam, <gülüyor> tam yerine geldi. <gülüyor> Queen'den Seaside Randevu. so romantic can't we... right on dancin' What a damn jolly good idea It's such a justification as a matter of fact So trace your mom, my dear, underneath the moonlight Adorable. Seaside Rendezvous Woohoo. Seaside Rendezvous Give us a kiss. Merhabalar e, FRP'yi konuşuyorduk Ertuğrul Süngü ile e, İyi de bir tempodayız ben hemen kaldığımız yerden devam <gülüyor> etmek istiyorum En son işte FRP'nin o kendi özel atmosferinden Mitolojik atmosferinden bahsettik İşte büyücüler, savaşçılar, rahipler, e, hırsızlar Böyle orta çağda ya da çok daha önceki Fantastik dünyalarda geçen Hikayeler Peki bunun daha gerçekçi versiyonu var mı? Ne bileyim işte emekçi, erzincanlı, memur, taksici, <gülüyor> dönerci derken bizim hayatımızdan evet, ya da bambaşka hayatlardan da senaryolar olabiliyor mu? Tabii ki de olabiliyor. Zaten insanların genel olarak tıkan noktadan bir tanesi bu. İnsanlar sürekli FRP'nin sadece e, kılıçla, büyüyle ve benzeri şeylerle olabileceğini zannediyorlar. Çünkü yıllar yıllar empoze edilen, ticari amaçta Amerika'dan empoze edilen şey bu zaten. Ve reklama daha bunun... uygun sanırım. Evet, reklama çok çok çok daha uygun. Bir de Oysa ekipmanını ki... alman gerekiyor. Taksici oynamak için ya... peki. <gülüyor> <gülüyor> çeviriyorsun. <gülüyor> <açık>. <gülüyor> Şöyle ki işi zaten bilim kurgu kısmı var. En basitinden yani olaya farklı bakmak için. Bilim kurgu, bilim kurgudan sonra zaten düşünebileceğiniz üzere herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde FRP oynayabilir. Erzincan taksi tabii ki oynayabilir. Buna verecek en güzel örneklerden bir tanesi zaten. Halen hali hazırda oynatılan İstanbul efsaneleri. Hani İstanbul efsaneleri Hı -hı. 99 yılında yayınlanmış san tarihi Gene özgür öz ol, sihir kafe tayfası tarafından çıkartılmış bir Türk oyunu, Türk yapımı oyundu ve Burada geçiyordu yani karakterlerden bir tanesi ismi Yobaz'dı. Lütfen yani. Hani, <gülüyor> e, Bizden o, biri. Evet olabilir. Yani bizim benim bundan 5 sen önce oynadığım bir tane oyunda Mage Essential oyunuydu. Anlayanlar bilirler. İstanbul'da Beyoğlu'nda geçen bir tane Star Wars karakterini oynuyordum. Bir Jedi oynuyordum. Ama kimliğimi kimseye belirtmemekle yükümlüydüm ve benim olayım buydu ama sonuçta ben görünüş olarak bir İstanbul'luydum. Evet. Peki oyuncular tam olarak dünyaya hakim oluyorlar mı yoksa sonradan mı dünyanın özelliklerini ortaya çıkarıyorlar? Yani burada bir ayrım söz konusu zannedersem. Tam anlayamadım. Ör şöyle örneğin benim FRP ile olan, ilgili olan bilgimde şöyle bir örnek var kafamda. Örneğin Matrix'in dünyasındayız. Matrix filminin. Hı -hı, evet. Fakat oyuncular olarak bunun böyle bir dünya olduğunu henüz farkında değiliz oyuna başlarken. Ha bu günümüzde olan oyunlar için mi bahsediyoruz? Mesela evet. Yani bu gene Diem'in inshedifine kalmış. Eğer Diem bize bunun bilgisini verirse ya yani benim anlatmaya çalıştığım şey herhangi bir şekilde, herhangi bir fikirle, herhangi bir felsefeyle prep oynayabiliriz. Hı -hı. Hani sonuçta bize oyunu yazan kişi önemli. Ben böyle bir oyun yazabilirim size ve siz hiçbir zaman hangi dünyada olduğunuzu bilmezsiniz hı hı. Ee, ya da tam tersini aslında sizin bu dünyada olduğunuzu siz farkındasınızdır dediğim gibi bey yolunda bir cedaysınızdır siz bunu biliyorsunuzdur ama hala yanınızda bir adam gelip sizden sigara istiyordur ya da dileniyordur <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Evet peki bu e Oyunu oynarken kullandığımız araçlardan biraz daha bahsedebilir miyiz? Zarın belli bir fonksiyonu var mesela evet. oyunda. Zaten D20 sistem diye geçiyor. Yani hmm. maksimum kullanılan zar 20 yüzlü bir zar. Normalde bizim kullandığımız tavla zarımızda biz 600'lü zar diyoruz. Ee, büyük bunun... bir zar mı bu? Ee, Yok hayır. Hani tavla zarının 2 katı 3 katı falandır. Yani, Ceviz büyüklüğünde falan oluyor. Yani, yani, yani. evet. O tatta. Ee, tabii, üretime de bağlı yani. Daha <gülüyor> bu zarla tavla yani. oynamayı denediniz. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki bu nesmesi çok yapıldı yani. <gülüyor> 20 hane gitmek zevkli olabiliyor. <gülüyor> Ee, şöyle D20 sistemde bir dörtlük zar var, 400 lü zar, ondan sonra 600 lü, 8, 10, 12 ve 20 lü zarlar var. Bunlarca fare oynarken bir de karakter sheet dediğimiz karakter kağıdımız yani karakterimizi bize özetleyen. Kağıdı kullanıyoruz. İsminden bir... özelliklerine kadar her şeyi yazan bir kağıt kendisi. Daha önce oynadığın karakterlerden birini özetleyebilir misin? Zor olur mu senin için? Ya, ya da kurabilir misin şu an? Az önce demiştim. Çok çok çok uzun zamandır karakter oynamıyorum ama mesela çok basit ben genel olarak bir tarif yapayım o zaman. Hı -hı. Hani zor karakter benim için Ejderhan Muza dünyası için Dwarf Earth Mystic istediğimiz bir karakterdir. Dwarf Homas'a rağmen büyü yapar. Aynı zamanda... Dwarf? Bir cüce. Cüce. Cüce Hı -hı. karakter. Aynı zamanda büyücüdür. Aynı zamanda da farklı büyü yollarını kullanır. Ve kafası karışık bir karakterdir. hani Kararsız mıdır? Kararsız olmasından daha çok duoflar genel olarak, cüceler genel olarak büyü seven yaratıklar değildir bazı dünyalarda. Günlük hayat tanıdığı. Evet, günlük yani birazcık <gülüyor> öyle. Hani sinirli agresif bir adam düşünün. Ve bu adamın çok konsantre bir iş yapmaya çalıştığını düşünün yani. Hani evet. çok farklı bir durum. Peki. Evet. P. oynamak istediğimiz zaman diyelim ki ben FRP'ye başlamak istiyorum. Ee, önce kitap okumam lazım. Bunun haricinde bu dünyaya girmek zor bir şey mi yoksa e, kolaylıkla bu dünyanın içine dahil olabiliyor musunuz? Belli bir süreç alıyor mu? Ye, hayır yani çünkü fantastik edebiyat zaten okuması rahat kitaplar. E her ne kadar içerisinde edebiyat ibaresi olsa da e, genelde okuması rahat kitaplar oldukları için... Eğer birazcık ilginiz varsa birazcık Herkül ve Zeyn'e nedir şöyle bir baktıysanız zaten içine dalmak çok kolaydır. Peki gerçek hayattaki e, pratik olarak oyunu oynamaktan bahsedecek olursak. E, diyelim ki e, ben FRP ortamına girmek istiyorum. Hı hı. Peki e, fakat arkadaşlarım ilgilenmiyor bu olayla. E, ne yapmam gerekiyor? Kimlere başvurabilirim? Nasıl e, ortama dahil olabilirim? Ya burada benim tabii aklıma gelen ilk adres FRP net adresi. Hmm, Kayırının kurduğu site. Onun haricinde de devamında karşı tarafta yani Kadıköy civarında olan Oyun Mühendisi Kafe var. Oyun Mühendisi Kafede bir topluluk bulabilirsiniz kendinize. Onun harici eğer üniversite düzeyindeyseniz üniversiteden yaptığı konvenşinler var. Bunlar her iki aya bir tane konvensiyon düşüyor yani toplantı. İki günlük iki gün sürüyor bu etkinlikler. Burada baştan sona FRP oynanıyor. Kaçırmanız imkansız. Peki FRP cahili biri olarak gidince böyle bir küçümseme falan söz konusu mu? <gülüyor> Bize ya... en kötü rolü verirler mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok öyle çocuklar kalmadı. Bizim dönemimizde bundan... Sen bir... cüceyi oynanabilirsin. <gülüyor> <bunu. gülüyor> bundan bir 10 sene önce vardı öyle garip bir tavır vardı. Ama artık kalmadı. Yani yani hiç yine çok yine isim vermeyeceksin. Galiba. Yine <gülüyor> isim vermeyeceğim. Hayır, kimsenin <gülüyor> ismini vermiyorum. Ama yok genel olarak bir dışı tam Tam tersi. Zaten küçük bir topluluk olduğu için... ...diğer etkinliklere bakılacak olursa... ...yani insan almaya bakıyoruz aramızda sürekli. Peki bu FRP oyunlarında senaryolar... ...bambaşka senaryolar olabiliyor işte... Türkiye'de olabiliyor, mitolojik bir dünyada olabiliyor. Ama bunun oyunun genel mantığı olarak farklı çeşitleri var mı? Hepsi aynı mı? Yani Almanya'da ya gitsem ya da İzmir'de e gitsem aynı FRP'yi mi oynarız? Evet, FRP evrensel bir şey. Tam Hı -hı. olarak böyle. Aynı gereçlerle oynanıyor ve aynı, aynı mantık. Aynı gereçlerle oynanıyor, evet. Sürekli. Peki bu evrensel e, dili kuralları oluşturan nedir? Biraz FRP'nin tarihine gidiyoruz. Yani e, bunun köşe taşları, FRP'yi, FRP'yi yapan kitaplar, oyunlar, isimler nelerdir? Yani FNP FNP ama şu anda özellikle Türkiye ve günümüzde bilinen en çok bilinen şey filmi çıktıktan sonra özellikle Yüzüklerin Efendisi oldu. Ee, bir dil profesörü olarak olan Christopher e, Tolkien tarafından yapıldı. Hı hı. Ee, ve onun haricinde ya, çok geriye gidecek olursak ya dönüp dolaşıp bizim çok daha denilen için söylememiz gereken şey. Daha önce sen Dragon sistemi. Yani Zindanlar ve Eczarlar sistemi. 78 çıkışlı bir sistem. O sistemden beri e, sürekli gelişiyor. Yani... E, aslında e, şöyle e, çocukların oyunlarında da bu gibi şeyleri ögeleri görüyoruz. Örneğin bir e, masal kahramanını iki çocuk karşılıklı Hı -hı. Oyna, e, olarak oynayabiliyorlar ve e, e, fakat kurallar tamamen olmadığı için işte ben seni öldürdüm işte öldün. E, hayır sen öldün gibisinden kural karmaşası da oluyor tabii. Henüz ortada hiçbir kural olmadığı için fakat galiba çok küçükken başlıyoruz ferepe oynamaya. Ya evet aslında teorik olarak evet sokakta. gerçekten sokakta bir şey yaptığımız kalmadı ama. <gülüyor> evcilik oyununa dair çok genel anlamda. Tabii içeriyle değil ama bir yerde benziyor gibi. Ya evet aslında haklısın. Bir noktada haklısın. Çünkü bir noktada Hı. gene birileri bir şey yapmanı söylüyor ve sen onu yapıyorsun. Sen aslında doktor ya ol Evet sen, sen doktor ol sen şu ve yapman gereken her şeyleri yapıyorsun oyun boyunca. Evet. Aslında çok temelde minnacık bile olsa doğru. Evcilik temelde <gülüyor> Ee, eve yemek getirme adına e, çalı çırpı toplama vardır bugün. <gülüyor> yani eve sonuçta FRP oynarken de yani bir yerde kamp yaptırır zaman tabii ki de birisi kampla nöbet tutacak, tabii ki birisi gidip avlanacak, tabii ki bizi çalı çırpı toplamayacak dediğim gibi. Teoride aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Sadece bir tarafta bize saldıran yaratıklar var. <gülüyor> Peki e, masa üstünde oynuyoruz e, bu tür FRP'leri. Evet. Bir de dışarıda oynanan FRP'ler var anladığım kadarıyla. Bir de live action roleplay game dediğimiz canlı yani kıyafetlerinden tutun da e, ne kadar repliklerine kadar bildiğimiz e, ve kullandığımız e, FRP türleri var. Bunları gene özellikle konversiyonlarda, üniversitede yaptığı konversiyonlarda bolca görmek mümkün. Özellikle son iki yıldır fazlasıyla yapılıyor. Burada tamamen kıyafetlerimizi giyiyoruz kar karakterimizin. E, oynamak için büyük bir alana ihtiyacımız oluyor. Herkes farklı bir bölümde oynuyor. Neden ve... büyük bir alan? Çünkü evet zaten? hareket hareket özgürlüğümüz var. Yani Hı -hı. masa başında kısıtlı değiliz. Karakter olarak yani şöyle düşünün bir tiyatro sahnesini düşünün bize onun belki bir on katı lazım gerekebiliyor. Hı -hı. Çünkü çok büyük bir oyun dönüyor. Mesela 20 kişilik bir Rol yapma döndüğü zaman, live action döndüğü zaman e, her karakter bir yerde bir şey yapıyor olacak ve alan lazım. Çok ve... ilginç. Merak ediyorum nasıl bir görüntü. <gülüyor> Kıyafetlerde alanlar. Evet, Zaratma söz konusu mu bu oyunlarda? Aa, yok hayır. Bu, bu tarz... 20 attım, 20 metre ileri geçtim. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Live actionlarda tamamen e, diyaloğa dayalı. Tamamen birbirini Tonga'ya düşürmekle alakalı gidiyor. Yine bir Dungeon Master var. Birden fazla var. Öyle En az iki, mümkünse üç. Yani karak kişi sayısına bağlı. Yirmi kişi bölgeniyorsa mümkünse dört olsun zaten de. Peki mesela Orta Çağ'da geçen bir işte canlı bir oyunda kıyafetlerle vesaire. Ortamı daha da iyi sağlayabilmek için mesela ormanda kamp kuruyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Ya yok. Daha benim bildiğim kadarıyla o kadar büyümedi. Ama en son geçen bir arkadaşımın yazında yapıldı. Hı -hı. Kış zamanı. Onun haricinde başka bir arkadaşımızın adada büyük bir evi var. Orada yapılıyor. Böyle. Anladım. Peki dünyada en çok nerede oynanıyor? Bunun özellikle ilgi topladığı ülkeler neler? Um, Finlandiya a Almanya e ve İsveç. Çok çok çok büyük. Bu kamp konusunu abartan, kıyafet konusunu abartan artık hani 20 kişi bırakın e tam olarak bir orduyu toplayan ve eskiden yapılmış savaşları canlandıran bir ekip var orada. Ve her yıl Ağustos ayının ile Eylül'ün 7'si arasında ne toplanıyorlar. Ve hani Tabii yani bunu YouTube'dan bakabilirsiniz ya da benzeri video paylaş, <gülüyor> izleyebilirsiniz. Hani gör çok şaşıracaksınız yani. FRP.net YouTube'a hala girebilenler oradan <gülüyor> evet, girebilenler. <gülüyor> Tabii evet. <çok> girebilenler. Başbakanımız <gülüyor> girebiliyor bildiğim kadarıyla bakabiliyor. <gülüyor> FRP.net'te de böyle videolar içerikler var sanırım. Evet. FRP'yi öğrenmek isteyenler. Tabii FRP.net her konuda neredeyse her konuda sadece ejderhamızlar ve bilinen genel e, fantastik edebiyat konularında bile hani 50-60 sayfaya uzanan sayfalara sahip tabii ki de FRP.net'ten her türlü bilgi ulaşabilirsiniz Tamam. Ertuğrul geldiğin için çok teşekkür ederim Ben ederiz. teşekkür ederim. Kısa zamanda bence iyi bir bilgi aktarımı oldu. Eee <gülüyor> ilgili listeleri de verdik, mekanları da verebildiğimizi düşünüyorum. Yine bizi takip etmek için oyunicindeoyun.com'u e, izleyebilirsiniz. Bu hafta burada bırakıyoruz ama Ertuğrul'la tekrar bir araya geleceğiz sanırım. <gülüyor> Teşekkürler tekrar. İyi günler. Ben teşekkür ederim İyi günler. İyi günler. Oyun içinde oyun. Kabe Şans Oyunları Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Barsbey ve Cem Duran